Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. ve nesta'inu ve ve min ve min Men ve men yudlil Ve la ve abduhu 5 demiştik. Her muallak rivayetin hükmü munkatı olması değildir. Her muallak rivayetin hükmü munkatı olması değildir. Ravi tasnif ettiği kitabında şeyhlerinden birinden muallak rivayet etse, Bu şeyhinden işittiği, sabit olduğu ve ravi tedlis ile nitelenmediği müddetçe o rivayet muttasıldır. Bu şeyhinden işittiği, sabit olduğu ve ravi tedlis ile nitelenmediği müddetçe o rivayet muttasıldır. Ravinin şeyhini şeyhinin şeyhini ve daha fazlasını isnattan düşürmesi sebebiyle muallak rivayet etmesi munkatı türlerindendir. Ravinin şeyhini şeyhinin şeyhini ve daha fazlasını isnattan düşürmesi sebebiyle muallak rivayet munkatı türlerindendir. Lakin hadis musanneflerindeki bazı isnatlarda Lakin hadis musanneflerindeki bazı isnatlarda hadis ta'lik olarak gelebilir ve hadis ta'lik olarak gelebilir ve musannif falan şöyle dedi diyerek Falan şöyle de diyerek şeyhlerinden birinin ismini zikreder. Bukhari'nin tarihul kebir ve sahihinin birçok yerinde adeti böyledir. Tarih-ül Kebir ve Sahihinin birçok yerinde adeti böyledir. Eğer musannif bunu şeyhinden işitmişse eğer musannif bunu şeyhinden işitmişse Senedi muallak olarak veren musannif veya rabi tedlis ile nitelenmez. Olarak veren, olarak veren, Müsenif, musannif veya rabi tedlis ile nitelenmez. Bu talik ittisale hamledilir. Ha, eğer musannif bunu şeyhinden işitmişse, senedi muallak olarak veren musannif veya ravi tedris ile nitelenmez. Bu talik ittisale hamledilir. Hocam bunu şeyhinden işitmişse, o rivayeti mi yoksa... Yok, şeyhinden işitmişse. Genel olarak. Ha, genel olarak. İttisale, bu talik ittisale hamledilir. Bu da sadece i̇bn Hazım Hazm muhalefet etmiş ve bunun munkatı olduğunu söylemiştir. Bu da zayıf bir görüştür. Bu da sadece i̇bn Hazm muhalefet etmiş ve bunun munkatı olduğunu söylemiştir. Bu zayıf bir görüştür. Örnek, Bukhari Rahimallah, Tarihul Kebir'de 1 bölü 243. Muhammed bin El-Münzir Ez-Zübeyri'nin El hal tercümesinde şöyle der. Muhammed bin el-Münzir Ez-Zübeyri'nin hal tercümesinde şöyle der. İbrahim bin el-Münzir dedi ki Bize Ebu Zeyt Muhammed bin el Münzir Ez Zübeyri'yi tahdis etti İbrahim bin el Münzir dedi ki Bize Ebu Zeyt Muhammed bin el Münzir Ez Zübeyri Tahdis etti Dedi ki Bize Hişam bin Urve Babasından tahdis etti Bize Hişam bin Urve babasından yani Urve bin Ezzübeyr'den tahdis etti. Haraç kefaletledir. İbrahim bin el Münzir el Huzami'dir. İbrahim bin el-Münzir, el-Huzami'dir. İmam Bukhari'nin kendilerinden işitip rivayette bulunduğu şeyhlerinden biridir. Bukhari'nin kendilerinden işitip rivayette bulunduğu şeyhlerinden biridir. O İbrahim dedi ki dediği zaman bu muttasıldır. Bunda şüphe yoktur. O yani Bukhari İbrahim dedi ki dediği zaman bu muttasıldır. Bunda şüphe yoktur. Bunda şüphe yoktur derken hocam belki ondan sonra kirabilerin arasında şey var sıkıntılar. Ondan sonra kirabiler derken? Yani şeyinden sonraki O, o mesele değil mesele burada ee, İbrahim bine Münzir ile Bukhari arasındaki mesele. Onların ikisinin arasında bir mesele şey ama... E. Yani mesela e, kâl diyor veya an diyor Neyse. yani işitmesi sırasında açıklamıyor Bukhari mesela ama Bukhari tedislerini telimdiriz değil. Hadis'in senediyle alakalı mı mi? Yok, istedir. yani komple hadisle alakalı değil. Yani bunlara da muallak deniliyor. <gülüyor> Kendi şeyhinden aktardığı zaman, yani işitmesi kalsın zikretmediğinde. Cezin, tedlis farkı var ama değil mi? Tabii. Ravi, eğer ravi tedlis ile nitelinen bir kimse değilse, eğer ravi tedlis ile nitelinen bir kimse değilse, işittiği sabit olan bir şeyhinden an anne ile rivayeti ittisale hamledilir. Şayet rabi telisliyen telinden bir kimse değilse, işittiği sabit olan bir şeyhinden an anne ile rivayeti ittisale hamledilir. ödebilir. 1. Ebu Seleme bin Abdurrahman'ın babası Abdurrahman bin Afra radıyallahu anh'ten işitip işitmediğini araştırın. Ebu Seleme bin babası Abdurrahman bin Afra radıyallahu anh'ten işitip işitmediğini araştırın. ve İbn Mace no 1328 Bey, İbni. İbn İbn Mace no 1328 ile Nesai'nin 4/158 bu tariikle <gülüyor> <gülüyor> irhamkela <gülüyor> bu tarikle rivayet ettiği Ramazan ayı hakkındaki hadisin değerlendirmesini yapın. 4 bölü 222 değil mi hocam? 4 bölü 158. Nesai'nin 4 bölü 158. Bu tarifle rivayet ettiği Ramazan ayı hakkındaki hadisin değerlendirmesini yapın. Yani ittisal açısından. İki, Ebu Zubeyr Muhammed bin Müslim el Mekki'nin Ebu Zubeyr Muhammed bin Müslim el Mekki'nin Cabir bin Abdullah radiyallahu anhu'dan rivayetinin değerlendirmesini yapın. yapmayacağım. Evet, Cabir bin Abdillah radiyallahu anhümadan rivayetini değerlendirmesini yapın. 3 Katade bin Diame Es Sedusi'nin Hatade bin Diame Es-Sedusi'nin Abdullah bin Sercis radıyallahu an'ten rivayetlerinin değerlendirmesini yapın. Abdullah bin Sercis radıyallahu an'ten rivayetlerinin değerlendirmesini yapın. Sıhhatin ikinci şartı ravilerin adalet ve zaptı. Başlık. Adalet ve zaptı. Şimdi alt başlık adalet. Senetteki ravilerden her birinin adil sıfatına sahip olmasıdır. Senetteki râvilerden her birinin adil sıfatına sahip olmasıdır. Adil, fısktan, küçük düşürücü vasıflardan salim olan akıllı Müslüman kişiye denir. Adil, fısktan, küçük düşürücü vasıflardan salim olan akıllı Müslüman kişiye denir. Kafir, fasık, mecnun, hali bilinmeyenler adil değildirler. Şafir. Fasık, mecnun, yani deli. Hali bilinmeyenler, adil değildirler. Bir kadın fısktan ve kötü sıfatlardan salim, akıllı ve Müslüman ise onun da rivayeti makbuldür. Bir kadın fısktan ve kötü sıfatlardan salim, akıllı ve Müslüman ise onun da rivayeti makbuldür. adalet vasfından çıkaran şeyler alt başlıkla 1. küfür 2. çocukluk 3. delilik 4- Bidat sahibi olmak 5- Fasık yani büyük günahı açıktan işleyen veya küçük günahda ısrar eden biri olmak Altı, yalanla itham edilmek. Yedi, yalancılık. Yani bir kez dahi olsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan uyduran birisi olmak. Bir kez daha yoksa ne sallallahu aleyhi ve sellem yalan duran Allah. Sekiz, mürüvvetsizlik. Yani edeb hasletlerini gözetmemek. Alt başlık: Vasflama ile itham arasındaki fark. Vasıflama ile itham arasındaki fark. Yalanla vasfedilmek ile yalanla itham edilmek arasında veya Hadis uydurmakla vasıflanma ile hadis uydurmakla itham edilmek arasında fark vardır. Hadis uydurmakla, hadis uydurmakla vasıflanma ile hadis uydurmakla itham edilmek arasında fark vardır. Yalanla veya uydurmakla vasıflanmak, reddedilmeyen sahih bir delildir. Yalanla veya uydurmakla vasıflanmak, reddedilmeyen sahih bir delildir. Mesela ravinin kendisi yalan söylediğini veya hadis uydurduğunu itiraf eder. Ya da münekkidin elinde bu hususta ravinin yalan söylediğine veya uydurduğuna dair kuvvetli bir delil vardır. Münekkidin elinde bu usta ravinin yalan söylediğine veya uydurduğuna dair kuvvetli bir delil vardır. Mesela ravinin kendisine yetişmediği kimseden işittiğini iddia etmesi böyle bir delildir. Mesela ravinin kendisine yetişmediği kimseden işittiğini iddia etmesi böyle bir delildir. Örnek Yezid bin Havun Ziyad bin Meymun el-Fakihi hakkında kezzap idi, yalancı idi demiştir. Yezid bin Arun. Ziyad bin Meymun el-Fakihi hakkında kezzap idi, yalancı idi demiştir. Ebu Davud dedi ki, ona gittiğimde Allah'tan bağışlanma diliyorum, şu hadisleri ben uydurdum dedi. Ebu Davud dedi ki, ona gittiğimde yani Ziyad bin Memun'a gittiğimde Allah'tan bağışlanma diliyorum, şu hadisleri ben uydurdum dedi. İthama gelince, bu genellikle münekkidin elinde bulunan karineler gereği bir suçlamadır. Münekkidin elinde bulunan karineler gereği, yani ipuçları gereği bir suçlamadır. Ravi meçhullerden biri olabilir ve Ravi meçhullerden biri olabilir ve isnadı sıkalardan oluşan batıl bir hadis rivayet eder. Ravi meçhullerden biri olabilir ve isnadı sıkalardan oluşan batıl bir hadis rivayet eder. Bu hadis ancak o meçhul ravinin üzerine yüklenir ve itham edilir. Yani onu uydurmakla itham edilir. Yahut ravi uydurma hadisleri nakleden birisi veya Uydurulmuş Yalanları Aktaran Bir Kıssacı Olabilir Yahut Rabi Uydurma Hadisleri Nakleden Birisi Veya Uydurulmuş Yalanları Aktaran Bir Kıssacı Olabilir Ya da tek isnatla ya da tek isnatla şeriata aykırı hadisler nakleden biridir. Tek isnatla şeriata aykırı hadisler nakleden biridir. Örnek. İsmail bin Musa tire Ali bin Yazid ez-Zuheli İsmail bin Musa tire Ali bin Yazid ez-Zuheli tire Sufyan bin Uyeyne tire ez-Zuhri tire Enes radiyallahu an isnadıyla Ali bin Yezid ez-Zühheli tire şey, İsmail bin Nusa tire Ali bin Yezid ez tire Süfyan bin Uyeyne tire ez tire Enes radıyallahu anh isnadıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kıyamet günü olunca benim için uzunluğu 30 mil olan bir minber kurulur. Kıyamet günü olunca benim için uzunluğu 30 mil olan bir minber kurulur. Sonra birisi arşın borusu ile Muhammed nerede diye seslenir. Sonra birisi Arşın borsu ile Muhammed nerede diye seslenir. Ben de cevap veririm. Bana çık denilir. Bunun üzerine en yukarısına çıkarım. Bunun üzerine en yukarısına çıkarım. Sonra ikinci defa Ali bin Ebi Talip nerede diye seslenilir. O benden aşağıda olur. Sonra ikinci defa Ali bin Ebi Talip nerede diye seslenilir. O benden aşağıda olur. Böylece herkes... Muhammed'in rasullerin efendisi olduğunu Ali'nin de müminlerin efendisi olduğunu anlar. Enes bin Malik dedi ki: Bir adam ona doğru kalktı ve ey Allah'ın Resulü, bundan sonra Ali'ye kim buğz edebilir ki dedi. Bir adam ona doğru kalktı ve ey Allah'ın Resulü, bundan sonra Ali'ye kim buz edebilir ki dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Dedi ki. Bir adam ona doğru kalktı ve Eyallah'ın Resulü bundan sonra Ali'ye kim buğz eder ki dedi. Kim buğz edebilir ki dedi. Şimdi bu hadis üstüne süreyi, değil mi? Hmm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ey Ensar'ın kardeşi ona Kureyş'in ancak şakî olanı, ey Ensar'ın kardeşi, ona Kureyş'in ancak şakî olanı, Ensar'dan ancak Yahudi olanı, Ensar'dan ancak Yahudi olanı, Arap'tan ancak hastalıklı olanı, Ve diğer insanlardan ancak şaki olanı buğz eder. Zaten tam bir şia bozukluğu var. Bunu İbnül Cevzi el-Mevduat'ta No. 739 zikretmiş ve şöyle demiştir. Bunu İbnül Cevzi... İbnül Cevzi El Mevduat'ta yani uydurma hadislere dair eserinde No. 739 zikretmiş ve şöyle demiştir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına uydurulmuştur. Halibin yezit meçhuldür. Bu hadisi uydurmakla itham edilen ise İsmail bin Musa'dır. Bu hadisi uydurmakla itham edilen ise İsmail bin Musa'dır, zira onda şiilik ağır basmıştı ve Ebu Bekir bin Ebi Şeybe onu El diye adlandırıyordu. Ağır basmıştı ve Ebu Bekir bin Ebi Şeybe, yani Meşhur İbni Ebi Şeybe, onu El diye adlandırıyordu. Bid'at ile nitelenmek diye başı kapım bırakalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdiki ve eşhedü en la ilahe illa en tevahtaki ila ve estağfurike ve etubileyke.